115 numaralı konu Hazreti Peygamber bir kavme onları Allah'a davet etmeden önce savaş açmazdı. Evet, Hazreti Peygamber bir kavmi dine davet etmezden önce onlarla savaşmazdı.